Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru Dokuzuncu Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. ''Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.'' Kavminin inkarcı ileri gelenleri, ''Eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız.'' dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar şu aybı yalanlayanlar oldu. Şu ayb onlardan ayrıldı ve bu arada, ''Ey kavmim'' dedi. ''Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?'' ''Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderirsek?'' mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın, yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımızda böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, Elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. verdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülke halkının güpe gündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik, onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki Peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, ey Firavun! Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. ''Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak.'' Firavun şöyle dedi, ''Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım.'' Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz vermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyuruyorsunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, ''Bize muhakkak bir ödül olmalıdır.'' dediler. O da ''Tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız.'' dedi. Sihirbazlar dediler ki ''Ey Musa, sen mi atacaksın değneğini yoksa ilk atan biz mi olalım?'' ''Siz atın.'' dedi. Onlar atınca insanların gözlerine büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyük gösterdiler.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 ''Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik.'' dediler. Firavun dedi ki, ''Ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım.'' Onlar, ''Biz de Rabbimize dönmüş oluruz.'' dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın. Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp ''Kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz.'' dedi. Musa kavmine dedi ki, ''Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir.'' Onlar da, ''Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi.'' dediler. Musa, ''Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar.'' dedi. ''Andolsun ki biz de firavuna uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır.'' derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse... Bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Bizde açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerlerine tufan, çekirge, haşerat,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 Onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de İsrailoğullarını da içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına tamamına miras çıkıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri de helak ettik. Oğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine ''Ey Musa, onlara ait ilahlar gibi sen de bizim için bir ilah yap.'' dediler. Musa dedi ki gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kılmıştı dedi. Hani firavunun adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar. Kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Musa ile otuz gece için sözleştik ve buna on gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, Kavvimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tuğra gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o Rabbim bana görün sana bakayım dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, Bunlara sımsıkı sarıl, kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum, onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar, yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Tuğra giden Musa'nın arkasından kavmi, zine takımlarından böğürebilen bir buza heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, Onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oldu, Senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine kargeyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki: Bu tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka arablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbekar olup da İman edenlere gelince Şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için Hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere Kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, Ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, Azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, Zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar, Ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden, ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, İman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve O'nun ışığında adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre on iki topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, Asan'ı taşa vur diye vahyettik. Taştan on iki göze fışkırdı. Her kabile içici yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara şu şehre yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara İleride ihsanlarımızı daha da artıracağız denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, Avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar, kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince, biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da, yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince, onlara... Aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarıldılar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair Kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklımız ermiyor mu? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine daha bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle, tanıklık ederiz, dediler. Böyle yaptık ki, kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demiyesiniz. Yahut, önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat, umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar gözleri vardır ama onlarla göremezler kulakları vardır ama onlarla işitemezler onlar hayvanlar gibidir hatta daha da şaşkındırlar işte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında Hak'ka götüren ve O'nun ışığında adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği şey hususunda ona ortak koşarlar. Allah İnsanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar, kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur, ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız, ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddianızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi! ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret. Cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları müşrikler, Onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin, ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile O'na kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. O'nu tesbih ederler ve yalnız O'na secde ederler. Enfal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim batılık geçersiz kılsın Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmanı arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa, amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler, Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünmez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda duyduk, duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil dediler. Hatırla! bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar, hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde, mescid-i harama müminleri sokmazken, Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar, gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, Servetlerini insanları Allah yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkarı sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse, kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse, bilin ki, Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır. Ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru